5. özellik bakışların çıkış merkezine yöneltilmesi İbn İshak şöyle demektedir Allahü Teala dinini üstün kılmak, peygamberini izzetlendirmek ve ona olan vaadini gerçekleştirmek istediği zaman Resulullah Aleyhisselam Ensar'dan bir grupla karşılaştığı panayıra çıkmıştı. Her panayırda yaptığı gibi kendini Arap kabilelerine tanıtarak tebliğde bulundu. Akabe'de olduğu bir sırada Hazreç'ten bir grupla karşılaştı. Allah bunların hayıra ermelerini nasip etmişti. Resulullah Aleyhisselam onlarla karşılaştığında onlara, ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. Onlar da, ''Hazreç'ten bir grubuz.'' dediler. Resulullah, ''Yahudilerle dost olanlardan mısınız?'' diye sordu. ''Evet.'' dediler. Resulullah Aleyhisselam, ''Sizinle konuşmam için oturmaz mısınız?'' diye sordu. Otururuz dediler ve birlikte oturdular. Resulullah onları Allahü Teala'ya davet etti. İslam'ı anlattı ve onlara Kur'an-ı Kerim okudu. Allah'ın onlara İslam'la bahşettiği bir şey de şuydu. Memleketlerinde onlarla beraber Yahudiler de oturmaktaydı. Yahudiler kitap ve ilim ehliydiler. Onlarsa putperesttiler. Yahudiler kendi memleketlerinde onları istila altına almışlardı. Aralarında bir şey olduğu zaman onlara, şu anda Allah'ın göndereceği bir peygamberin ortaya çıkmasının zamanı yaklaştı. Biz ona tabi olacağız ve Ad ile İrem'in katledildikleri gibi onunla beraber savaşıp sizleri katledeceğiz diyorlardı. Resulullah Aleyhisselam bu grupla konuşup onları Allah'a davet ettiği zaman birbirlerine Allah'ın adına yemin ederim ki ''İyi bilin bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir. Sizden önce ona ulaşmasınlar.'' deyip Resulullah'ın davetine icabet etmişler, onu tasdik edip İslam hakkında anlattıklarını kabul etmişlerdi. Ve ''Biz milletimizi hiçbir milletin içinde bulunmayan bir tefrika ve şer içerisinde bıraktık. Umarız ki Allah seninle onları bir araya getirir. Onların yanına gidip onları dine davet edeceğiz.'' Bu din hakkında seni tasdik ettiğimiz şeyleri onlara anlatacağız. Eğer Allah onları senin tarafında toplarsa senden daha şerefli bir adam olamaz dediler. Sonra memleketlerine dönmek üzere Resulullah Aleyhisselam'ın yanından ayrıldılar. Ona inanmış ve onu tasdik etmişlerdi. Bana anlatılanlara göre bunlar Hazreç'ten altı kişiydiler.'' Medine'ye kabilelerinin yanına döndüklerinde onlara Allah'ın elçisinden bahsettiler. Onları İslam'a davet ettiler ve bu haber her tarafa yayıldı. Ensar evlerinde Resulullah Aleyhisselam'dan konuşulmayan hiçbir ev kalmamıştı. Şeyban oğullarıyla yapılan görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmış ve Allah elçisine Hazreç'ten olan bu grubu hazırlamıştı. Resulullah'ın Hazreç hakkında geçmiş bir tecrübesi vardı. Hazreç'ten büyük bir heyet, evslilere karşı Kureyşlilere ittifak yapmak için Mekke'ye gelmişti. Resulullah onları davet ettiğinde sadece Yafi adında bir genç kendisine inanmış, bunun üzerine onu kınamışlar, biz bunun için gelmedik diyerek onu yermişlerdi. Sonuç olarak Hazreç'in ittifak girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmış ve bir müddet sonra bu az harbi başlamıştı. Rivayetten de anlaşılacağı gibi Resulullah Aleyhisselam'la bu grubun karşılaşması ayaküstü olmuş ve Resulullah onları konuşmak için oturmaya davet etmişti. Bu Allah'ın davasına bahşettiği bir lütuftu. Resulullah onlara Yahudilerin dostları olup olmadıklarını sorarak kimliklerinden emin olmuştu. Yahudilerden sürekli duydukları için Allah'tan, kitaptan ve peygamberden söz etmenin onlara yabancı gelmeyeceğini biliyordu. Onlar bu sözleri ilk defa duymuyorlardı. Resulullah onları Allah'a davet etti, İslam'ı anlattı ve onlara Kur'an okudu. Hazretliler İslam hakkındaki konuşmayı dinlemeye hazırdılar. Yahudilerin karşısında devamlı bir eziklik hissetmekteydiler. Onlar ümmiydi, Yahudilere karşı koyacak ilmi bir potansiyele sahip değildiler. Onların karşısında ne diyeceklerini bilmeksizin şaşkın bir vaziyette duruyorlardı. Öte yandan yeni bir peygamberin geleceği Yesrib'de zaten konuşulup duruyordu. Hatta Yahudiler onları bu peygamberle tehdit ediyorlardı. Onun için Resulullah'ın sözünü duyduklarında Allah'ın adına yemin ederim ki bu Yahudilerin kendisiyle sizi tehdit ettikleri peygamberdir. Sizden önce ona ulaşmasınlar demişlerdi. Öyleyse davetçi, davetini yaparken uygun olan özel ortamlardan istifade etmelidir. Bununla beraber Allah'a davet ettiği kişilerin kültürel seviyelerini dikkate almalıdır. Dava için bir çıkış merkezi ve esas teşkil edebilecek bir memleketten ilk defa bir grup topluca Müslüman oluyordu. Özellikle de bu grup, biz milletimizi hiçbir milletin içinde bulunmayan bir tefrika ve şer içerisinde bıraktık. Umarız ki, ''Allah seninle onları bir araya getirir. Onların yanına gidip onları senin davana davet edeceğiz ve din hakkında seni tasdik ettiğimiz şeyleri onlara anlatacağız. Eğer Allah onları senin etrafında toplarsa, senden daha şerefli bir adam olamaz.'' diyerek bu davayı yüklenmeye hazır olduklarını belirtmişlerdir. Bu altı kişinin Müslüman olması yeni bir ümit çekirdeğini ortaya koymuştur.'' Medine'de Resulullah Aleyhisselam için ortam hazırlamışlar, ihtilafları azaltmışlar, inanan ve tasdik eden bu altı kişi orada tebliğin öncüleri olmuşlardır. Burada söz konusu olan altı kişi Allah'ın dinine girdikleri için Resulullah'ın onlara himaye ve yardım talebinde bulunmadığını görüyoruz. Resulullah burada dikkatini, Allah'ın dini için yeni bir çıkış noktası olacak davanın mevkilerini tümüyle değiştirecek iyi bir merkeze yöneltmiştir. Bu altı kişi, Hazreç ve Evs saflarında Allah'ın dinine çağrıda büyük bir rol oynamışlardı. Onların sayesinde İslam'ın haberi Medine'de yayılmış, Ensar evlerinden Resulullah Aleyhisselam'ın anılmadığı hiçbir ev kalmamıştı. Belki de peygamberliğin 11 yılı içerisinde davanın geçirmiş olduğu bu yıl, geçen 10 yıldan daha bereketliydi. Belki de İslam'ın bu beldede yayılması, geçen on yıl zarfında Mekke'deki yayılışından çok daha hızlı olmuştu. Uzun bir sabır ve azimli bir mücadeleden sonra, dava uygun bir ortam ve münasip bir hava bularak, bu altı kişinin elinde yeni bir döneme giriyordu. Bu sene içerisinde, Resulullah Aleyhisselam'ın diğer kabilelerle görüşmeler yaptığı hakkında hiçbir rivayet yok elimizde. Bu seneden gelecek mevsimin panayırına kadar, Peygamberimizin hayatıyla ilgili herhangi bir habere de rastlamıyoruz.